Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın biri yanından sevgiler, saygılar gönderiyorum sizlere. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Tuna'nın biri yanı şu anda başladı. Evet, çok heyecanlıyım gerçekten. E, yıllardır yapmak istediğimiz bir programı bugün yapabiliyoruz. E, arada mesafe olduğu için e, Ankara'dan bir türlü e, fırsat bulup gelemedi sevgili Cenk Güray. Şimdi yanımda, hoş geldin Cenkciğim. Hoş bulduk Mavera abicim. Gerçekten çok memnun oldum. Şimdi sen de tabii üniversitede çalışıyorsun. Hafta ortası benim program. E, canlı yapmak istedik ama evet. beceremedik. Bu bugüne kadar e, kısmet bugünmüş. Evet. Sağ olun Mavera abi. Ben de çok memnun oldum <gülüyor> davetiniz için çok, çok, teşekkür ederiz. Valla bak e, yıllardır şimdi beraber olmadığımız ortam çeşidi olmadı. Yani Olmadık. bir sürü ortamda beraber olduk. Çok heyecanlıyım kendi programıma seni ağırladığım için özellikle çok mutluyum. Çok teşekkürler. Bizim için şereftir. Abi Sen abi, beni kaç defa ağırladın çeşitli programlarda. derste de şurada burada ama <gülüyor> evet, evet. iadeyi ziyaret <gülüyor> yaptıramadık sana bugünmüş. Sağ olun. Hoş geldin. Hocam. Hoş bulduk. Tekrar, tekrar. Hoş bulduk Mavla'cığım. Ee, i̇kinci bir konuğum var. Çok değerli bir konuğum. Yıllar öncesinden tanışıyoruz. Ee, İstanbul'a kendisi ziyaret ettiğinde vakit geçirdik. Ee, kalan müzeye gittik beraber filan. Ee, İtalya'dan Felmay Müzik firmasının e, sahibi yapımcı e, ve o da bizim gibi geleneksel müzik aşığı sevgili Renzo Pognat Fognant eee benvenuto Renzo grazie tantissime. Eee <gülüyor> <gülüyor> bundan sonrası Cenk'im e, beraber götüreceğiz. Tamam tabii Muhammed abi. Şimdi Şöyle yapalım. Renzo'dan başlayalım. Olur daha. Iyi. Yani misafirimize saygı göstermek için ee, Renzo Fognant kimdir? Felmay Müzik Genel olarak ne iş yapar? Nasıl e, ne tip prodüksiyonlar yapmış? Tabii. Yani genel olarak bir e, özet geçebilir mi? Tabi tabii bizim programla ilgisini böylece anlatmış olur hani. Ee, ee, ayrıca bir, bir de dedi ki çok ben çok konuşuyorum. Beni <gülüyor> susturun gerektiğinde dedi. Tamam. O izni aldık. Eee <gülüyor> <gülüyor> So Renzo, can you mm, summarize uh, what is the aim of film my music in producing? Or process management? who you are etc. And your musical uh, career or background. <laughs> yeah well, well, as a company, I beg your pardon. <coughs> I got a uh, very bad call just before leaving Italy last week. I'm sorry. And I'm sorry for my English, that it make me sound like Roberto Benigni in his movies. No problem, no problem. <gülüyor> şey, de hastalanmış, ondan dolayı özür <gülüyor> diliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir de uh, İngilizcesinin hani ki bazı sıkıntılardan dolayı olabilecek sıkıntılardan dolayı şimdiden <gülüyor> özür diledi. Problem yok. <gülüyor> so I was trying to, was was starting to say that uh, we mainly release uh, recordings of. Um, acoustic, uh, let's say, traditional classical music, mainly from uh, Italy, of course, and from Asia. Mm -hmm. So we have a, a quite large catalog uh, of music from India, including South India, but uh, most of the time is um, a forgotten uh, tradition. And we also have a Chinese uh, uh, section, quite uh, interesting for me, Uh, quite large and the Central Asia is now my main interest mm -hmm. uh. me too also uh, for same. you same yeah uh, I, I like to listen uh, music from Central Asia also. yes ha, yes well uh. I'm glad that mr. Muam um, uh, is following our interest yes Oetlast, oh, at I uh, attended uh, where music is. <gülüyor> Sorry, it's <he's> a joke. <gülüyor> I don't want to sound offensive with our host here. <gülüyor> ee, şeyde Renzo kısaca özetlerim isterseniz evet, dinleyicilerimiz evet, için. Evet, evet. Ee, Renzo e, İtalyan geleneksel müziği ama akustik olarak kaydedilmiş Hı -hı. ve özellikle hani geleneksel temaları ön plana çıkaran geleneksel müzik yayıncılığıyla başlıyor. Arkasından bu geleneksel müzikle ilgisi kendini Asya müziklerine doğru taşıyor. 1987'de kurulduğunu e, e, okudum. E, it was established in e, 1987, right? Well, I think in 87. Well, there was another label. Hmm. It was called Droli, is, hmm. was very basic very regional label my present partner hmm. founded e, o yıllarda başka bir isimdeymiş hmm. sonradan felmaya e, dönüşüyor evet. e, markaları ama e, hani o dönemden itibaren bu alanla ilgili çalıştıklarını söyleyebiliriz e, ...ve yine kendi söylediği gibi... E, özellikle Asyon, diğer evet, ...İtalyadan kaymış. diğer geleneklere doğru kayıyor zaman içinde... ...tabii İtalya'dan da yayınlamaya devam ediyorlar müzikleri... E, ...ama özellikle yine kendi müzikal zevki noktasında... ...örneğin Hindistan müziği... E, ...özellikle Güney Hindistan müziği... ...ve bunun artık çok fazla icra edilmeyen örneklerini... ...yayınlamak üzerine... ...hani kurgulayan e, kendini bir... E, ...üretim hedefi oluşmaya başlıyor... Bunun yanında yine Asya bölgesinin yine çok fazla üzerinde çalışılmamış müzik gelenekleri mesela Afgan müziği ile ilgili çok ilginç şeyler yayınladılar son dönemde. Hı hı. Dolayısıyla özellikle Asya'nın müzik kültürü, Balkanların müzik kültürü yine ve tabii İtalya'ya kadar devam eden o tarihsel müzik kültürlerini, müzik geleneklerini, geleneklerinin ama yani ince, incelikli ve özellikle eski geleneklere yakın duran hallerini yayınlamaya çalışıyorlar. Öyle diyebiliriz sanırım. Bu seçkileri yaparken e, muhtemelen ticaretten çok kendi zevkini öne çıkarıyor. Kendi ilgi alanını ve e, yayınladığı şeylerin e, insanlık kültürü için kalıcı olmasını hedefleyen Hı -hı. bir yaklaşım var galiba. Uh, he says, uh, your first priority is your own taste of music. And the value of music, uh, and the economic side comes afterwards. Eh? What, do you, what do you think? He, this is his thought about your uh, publication style. Well, well, we we live in a so-called capitalistic uh, mm. system, and of course the economic aspect uh, always has um, an important uh, yes. place, a very important role in our choice. So we cannot uh, lose money, because uh, mm -hmm. uh, today the market uh, is uh, so difficult everywhere, mm -hmm. especially in Europe uh, and in the United States, in Japan too. Mm. And uh, so, I mean, the sales drop uh, mm -hmm. dramatically. So it's very difficult to keep uh, yes. uh, company together. Yes. I think uh, that the first uh, service we can do to our artists is to keep uh, the record company alive because, mm -hmm. uh, you know, without being sounding too much pretentious, uh, that uh, if we die, also the artist will follow yeah. us because uh, the um, we records uh, are even today they still play the role like a visiting card mm -hmm. for each artist is the way they get known yes. they get a job uh, that they can get a chance of playing concerts and so on yes and unfortunately not anymore a way to make money records I mean I'm talking about uh, physical recording yes. CD you're right um, hani dediklerinize katılıyor Muammer abi ancak hani tabii ki işin hani real boyutunda ekonomiyi tamamıyla devre dışı bırakmak maalesef bu zor Yok. ekonomik hani bu tabii zor ki, ekonomik dünyada ki. ekonomik şartların zor olduğu bu dünyada şeylerini, yapım şirketlerini ayakta tutma noktasında onları sıkıntıya sokacak. Ve bunun olması yani üretim yapamayacak hale, hale gelmeleri tabii ki sanatçıları da zor durumda bırakacak. O yüzden onlar adına biz kendi şirketimizi ayakta tutmalıyız ki yayın yapmaya devam edebilelim diyor. O yüzden hani kendimizi bir şekilde ekonomik olarak en azından hani batmayacak bir Güzel. noktada tutmaya gayret ediyoruz. Bu önlemleri almaya gayret ediyoruz diyor. Ee, ...genel anlamıyla bu tel... ...çünkü artık hani albüm müzisyen için... ...çok önemli. Çünkü biz... E, ...fiziki albüm satışını artık çok para kazanamıyoruz... ...ama müzisyen için bu... ...kendini hani sunabilmek için müzik dünyasına... ...bir nevi çeşit, kart, kart, kart gibi, vizit e, gibi... ...gibi... E, ...ifade etti o da aynı şekilde. Dolayısıyla bu yönüyle kendimizi ayakta tutmamız... ...aynı zamanda müzisyenlerin de ayakta... ...durmasını sağlıyor. Bu yönüyle... ...ekonomik durumumuza dikkat etmeye... ...çalışıyoruz. Ee, ben, Elimizden geldiğince diyor. E, gayet... ...iyi bir şekilde arayı bulduğunu düşünüyorum. Yani hı hı. hani... ...hem e, iyi bir şey yapıp hem de... E, ...şöyle, şu veya bu şekilde... ...ayakta durabiliyorsa çok büyük başarı bugün. Kesinlikle. Peki Cenk'cim, e, ikiye bölünmek durumundayız. E, şimdi... ...Cenk'in... ...kaç tane parmağı var ya... Yani ...on tane parmağı var ama... ...kaç tane hüneri var ben sayamadım. <gülüyor> yani e, müzisyen, araştırmacı... Ee, öğretmen yani genel olarak öğretmen e, ister akademik anlamda alın, ister e, akademik akademi dışı, kendi özel çalışmaları bakımından e, sürüyle öğrenci, öğrencilerinle bir tavır falan kurabilir şu ana <gülüyor> kadar değil mi? <gülüyor> evet. Sağolsunlar. Ee, yani burada her şeyi anlatmak tabii çok zor. Zamanımız sınırlı ama Cenk Güray kimdir? Çok kısaca seni de ...şey yapalım, e, dinleyiciye tanıtalım. Tabii. Muammel abiciğim, e, küçük yaşlardan itibaren... ...bağlama icrasını heves ettim. E, bu manada müziğin içine girmiş oldum. E, ya da icracı olarak girmiş oldum. E, her zaman dinleyici olarak zaten hani e, bir şekilde ilgiliydim. E, ama ortaokul yıllarından itibaren... ...bağlama çalma üzerinde bir hevesim gelişmeye başladı. Sonra... E, Hani konservatuvar eğitimi imkanları Ankara'da çok sınırlı olduğundan özellikle geleneksel müzikle ilgili ben de pek çok hani bu noktada tercih kullanan değerli arkadaşımız gibi mühendislikle ilgili bir eğitim gördüm yani müzik dışı bir alanda önce çalıştım e, ODTÜ'yü bitirdim. E, hatta yüksek lisans ve doktora da yaptım. E, Biraz sonra bağlanacağız. Ali Fuat Ali da Fuat öyle. O da öyle. elektrik Mühendisi. Evet, Ali Fuat'la da oradan tanışıyoruz. E, ODTÜ Türk Halk Birimi topluluğunda yalnız yaptığım çalışmalar benim müzikal ufkumun genişlemesine adına çok önemli bir imkan yani, sağladı sağlıyor. Boğaziçi'nin folklor kulübü neyse, neyse. ODTÜ'de de Türk Tabii. Halk Birimi topluluğu aynısı. İki tane koca çınar bunlar. Boğaziçi'nin folklor eski, kulübü. Çok eski, 60'lı ve... yıllardan değil mi? Tabii, 1961 kuruluşu. Evet. ODTÜ Türk Halk Birimi topluluğun. Dolayısıyla oradaki yaptığım çalışmalarla bu işin biraz akademik bir yönü olabileceğini de kavradım. Özellikle Alifuat'ta yaptığımız çalışmalar bu noktalarda gerçekten çok çok benim hayatımı belirleyici bir unsur olarak gelişti. Ve sonra doktoramı bitirdikten sonra biraz daha müzikal yönde akademik çalışma yapmaya gayret ettim. Tekrar bir yüksek lisans yaptım müzikolojide. Sonra dini musikiyi de Ankara Üniversitesi'nde doktora yaptım. Ondan sonra yeni kurulan bir üniversitenin konservatuvarını kurmak üzere davet alınca diğer akademik meşgalelerimi bırakıp tamamıyla müzik akademisine yöneldim. E, tabii. Ki, icra evet Yıldırım Beyazıt Üniversitesi icracılıkta tabii devam ediyordu bu arada çok değişik gruplar ve projelerle Ali Fuat Aydın'la işte sizin katkılarınızla yaptığımız Akdeniz Orkestrası uzun yıllar orada sizin hani yönlendirmeniz ve kılavuzluğunuzla yaptığımız işler çok teşekkür ediyoruz onun için. Ne içinde. demek? Ne demek? Bizim hocamızsınız. Nicelerle. İnşallah yani. sağ olun. Ee, yağmur öncesi gibi hani pek çok topluluk son dönem işte Dem Murat Saim Tokaç önce Okan Murat Öztürk sonra Derya Türkan'la beraber i̇şte iki albüm yaptınız o da Ferma Müzik'ten. O da Ferma Müzik'ten. Ondan sonra işte İstanbul Solistlerine çok sıklıkla yine katılıyorum e, konserlerinde. E, o yüzden pek çok böyle proje e, üzerinde hani çalış, çalıştım. Ama bir yandan da işin akademik boyutuyla uğraşmaya gayret ettim. E, hani makale yazmaya, kitap üretmeye ve bir şekilde bu Anadolu Müziği'ne dair hani birikimi daha çok insanlarla hem icracı olarak hem de akademisyen olarak paylaşmaya gayret ettim. Gerek öğrencilerimle gerek müzik severlerle gerek müzisyenlerle yani bir şekilde müziği bir temel alıp onun etrafında o birleştirici unsur etrafında hani kendini tanımaya, insanı tanımaya, Anadolu insanını tanımaya ve buradan hani dünyaya dair bir fikir geliştirmeye yönelik ee, çalışmalarım oldu, insanlarla bu yönde iletişim kurmaya çalıştım, üretmeye çalıştım. Yazda da ilgili. Ee, öyle, yazda ilgili de çalışmıştım. de verdim. Oldu, verdim. Değişik projelerim de oldu bu konuyla ilgili. Ee, en son işte Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı, müzik teorileri ana bilim dalında şu an e, işte öğretim üyeliği, hani görevimi sürdürmeye çalışmaktayım. Ta, tazesin orada daha yeni. Ee, yeni başladım oraya. Yıldırım Beyazıt'tan ayrıldım. Orada da değerli çalışmalar. ...yapmaya gayret ettik... ...bir yapı oluşturmaya çalıştık... ...şu an işte Türkiye'nin en eski konservatuvarı... ...Ankara Devlet Konservatuvarı'nın... çatısı altında görev yapmaktan büyük gurur duyuyorum... ...Atatürk'ün kurduğu bir kurum... ...ve orada hani geleneksel müzik... ...ve o dünya müziği... ...bağlamında hem teorik hem de... ...pratiğe yönelik... ...çalışmalar içinde... yer alıp hani Anadolu müzik... ...kültürüne dair... ...birikimi... ...hani biraz olsun... Hem kendi insanımıza hem dünyaya taşıma noktasında akademik ve icra yönünde çalışmalar yapma gayreti içindeyim. Ee, yurt dışından müzisyenlerle de ortak çalışmalar yapıyorsun çok zaman ]ça. zaman. Tabii. Yani Ankara'da gerek küçük ölçekli programlarda gerekse hani bizim bir arada bir ara yaptığımız gibi İtalya'dan bir grupla Tabii. beraber çaldık hatırlarsın. Tabii ee, İtalyan gruplarla çok esasında proje yaptık. Ee, hani Roberto Bonatti'nin o güzel grubu e, ondan sonra Müzikal Rezervata denilen grup on, ondan sonra hani e, daha caza yönelik pop caza yönelik geleneksel müzik gruplarıyla e, oldukça fazla çalışma yaptık. E, bu esasında çalışmaların hani bir sonucu olarak da belki Ferma müzikle buluştuk e, ama. İtalyan müzisyenlerle bağlantımı kuran başka bir hani dost da bu arada ismini zikretmekle Francesco Martinelli, Martinelli Selamlar hani, olsun. Hani e, bu manada ona da hem Fermi müzikle iletişimimizi de kurmuştu yıllar önce hem de e, bu İtalyan e, müziğiyle hani bağlantımı benim hani oluşturan kişi de ağırlıklı olarak Francesco Martinelli'ydi bu manada. Francesco beni de Padova'ya e, evet. kurduğu bağlantıyla götürmüştü İzmir hatrası sonrasında Padova'ya gitmiştim o zaman. Evet da. evet. evet. Yani çok Nerede şey yaptı. Francesco şimdi? İtalya'da mı, Ankara'da mı, İstanbul'da ee, mı? Bil İtalya'da diye ben şu an biliyorum. Ama yakında İstanbul'a gelecektir. Akbank Jazz Festivali için muhtemelen gelmiş olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, burada Bilgi Üniversitesi'nde de ders verdi. Verdi de uzun yıllar. Tabii bizim Atılım Üniversitesi'nde Ankara'da ders verdi. Ee, yani Türk müziğinin özellikle Avrupa'da ve dünyada tanınırlığını sağlamak adına da çok fazla çalışma yaptı Francesco Martinelli. Aynı Renzo gibi. O da gerçekten önemli e, bu manada figürlerden biri. <gülüyor> e şimdi büyük. Francesco teorisiyle ilgileniyor. Dersini veriyor. E, Renzo da evet. direkt yayınını yapıyor. Aynen öyle. Evet. Şimdi bu albümlere gelelim o zaman. Bu, ne vesile olan e, Ali Fuat'la iki tane albüm yaptınız. Hı -hı. E, ne yazık ki hani Türkiye'de ...bu CD'yi yayınlama işleri galiba... E, ...batıdan daha da erken çöktü. Evet. E, burada olmadı bu iş. E, yani nasıl karar verdiniz... ...bu, bu albümlerin yayınlanmasını? Şimdi e, biz... E, Dinlediğimiz re... albümün adı da bir... ...bu arada. Bir, evet. Küray, e, şey, e, Ali Fuat Aydın, Cenk Küray bir. E, dediğim gibi bizim Ali Fuat'ta, ...özellikle Zeybek müziğiyle... ...ilişkimiz çok eski yıllara dayanıyor... ...Ali Fuat'ın çok daha eski... ...çünkü onun yetişmesinden itibaren... ...özellikle Kabazurna kültürü ve Zeybek müziği... ...Karpuzlu'dan başlayarak... ...aynen öyle... ...çok önemli bir e, faktör olmuş... ...onun yetişme e, ve kendi kişiliğini oluşturma e, zamanında... ...gerçekten çok önemli bir faktör... ...ve hayatını belirleyen belki de bir... E, ...katman olarak ortaya çıkmış... E, ...biz Otü'de bir araya geldiğimiz yıllarda... ...yine ben onun o... E, ...hani... ...geniş birikimine biraz olsun dahil olmaya çalışarak... ...bu müziği anlamayı öğrenmeye gayret etmeye başladım. Beraber müzik yapmaya başladık. Ee, zaman içinde ile tanıştık... ...ve Renzo'nun bu müziğe ne kadar hassasiyette... Yüzlerce konser yaptınız diyebilirim. 2000. Aynen öyle, yüzlerce konser yaptık doğrudur. Dünyanın çok Büyük, değişik yerlerinde. Küçüklü, Aynen, e, irili, ufaklı... Türkiye'de de öyle. Aynen, Aynen, yurt dışında da öyle. Yunanistan'da çok, e, Avrupa'nın değişik yerlerinde. E, ama böyle bir albüm düşünmemiştik... Renzo ile tanışınca ve Demtrio'nun ilk Renzo çıkarınca ve de onun hani o geleneksel müziğin bu daha kıyıda köşede kalmış az işlenen geleneksel yönü çok güçlü malzemeler üzerindeki ilgisini görünce böyle dedik bir şey yapalım. Sadece iki bağlamayla zeybek icrası üzerinde ağırlıklı duran ve özellikle Ege'nin ağır zeybekleri üzerinde. ...hani yoğunlaşan bir albüm... E, ...yapalım mı dedik hani bir arada... ...Rensu da bunu kabul etti... ...ve Torino'da yapmıştık kayıtları ilk albümü... Konser vesilesi herhalde gitti ee, Evet evet aynen i̇şte konser ve vesilesi gitmiştik... ...ve orada iki günlük bir kayıt süreciyle... ...bu eserleri kaydetmiştik... E, ...ilk albüm böyle çıktı... ...sadece iki bağlamanın e, icrasından oluşan... ...kayıtların Torino'da yapıldığı... Mix'in de orada yine Davide arkadaşımız tarafından yapıldığı Sonradan da Ahmet Özgül'ün Ankara'da tekrar bir hani Mix'le ilgili bir çalışma daha ve de mastering çalışmasını Yaptığı ve Felmay Müzik etiketiyle yayınlanan Belki de hani bu esvaftaki az sayıda Albümden biri olduğunu söyleyebilirim Kesinlikle ee, Talip Özkan anısına değerli bizim de çok etkileyen e, Ve bir arada da olduğumuz <gülüyor> Olma şerefine nail Kesin olduğumuz taşır, Talip Özkan anısına bu albümü Kaydettik ee, ve gerçekten hani çok nadir rastlanabilecek alifatın tabii ki o büyük birikimi e, vesilesiyle nadir e, icra edilen Kabezurluna kültürünün nadir icra edilen eserlerini e, Ege Vallahi kültürünün abi. evet Ege kültürünün ve e, işin o adalar tarafının Yunanistan tarafının da bunlarla uyumlu olabilecek bazı eserleriyle Genel birleştirip aynı bir şey var. Şey onlarda sizden öğrendiğimiz tabii orada bir sürü şey var. ...onlarla birleştirerek ortaya bir albüm çıkardık. Tam burada bir parça daha dinleyelim bu Tabii bir numaralı albümden. Tabii ki. Programı neyle açtık? Kostak Ali. Kostak Ali açtık. Zeybe'yle İzmir. Açtık. Hangi yöreden tam olarak? İzmir'den. İzmir'den. Kostak Ali Memleketten. Evet, evet. Ali Fuat'ın yaşadığı yer ve bu Kostak Ali denilen kişinin... Oyununu hani e, ya da işte e, özellikle o kişinin e, Zeybek özel kendine has yaptığı Zeybek dansının müziği olarak bu e, biliniyor. İsmini öyle almış. Doğrudan işimden oldu. Evet oluyor. evet Kostak Ali daha halen hayatta. Ee, ...biz onunla belirli festivallerde, işte zeybeklerle ilgili buluşmalarda... ...birkaç defa bir araya geldik. Çaydanınız oynattınız mı? ...kadarıyla e, biz çalıp oynatmadık ama <gülüyor> e, arka arkaya sahneye çıktık diyeyim. Ee, geleneksel o İzmir tarafının kültürünün önemli böyle ilginç dansçılarından biri o da... ...çok enteresan bir e, hani, kişilik, ilginç bir fenomen diyebileceğimiz bir kişi onla başlamıştık. Şimdi de eee kadoğlu Yani albümde 7 numara olan parça. Tamam. Birçok kadoğlu var biliyorsun. Evet. E... Bu hangisi hatırlıyor musun? Bir dakika. Birkaç tane olduğu için. Ben de... bir sürü 4-5 tane kadoğlu var çünkü. Hep illaki Evet, tamam. Bu Nikriz makamında olan olan meşhur. Evet. Daha Beylik daha fazla çalınan diğerlerine evet. nazaran Muğla'nın Doğulu Zeybi. Muğla Kadoğlu Zeybi'yi ee, Ama geçenlerde hani TRT pertonda bu böyle geçiyor da hani Muğla yereline gidince bu ezgiyi bu şekilde bulamıyoruz. Bir de öyle bir enteresanlık da var burada. Geçen Ali Fuat'la onu tartışmıştık. <gülüyor> Yine başka bir vesileyle. Ee, onu da hatırlatmış olan Ama olalım. ona girmeyelim. Evet şimdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet evet. Dinleyelim Muğla Kadoğlu. Teşekkür ediyorum. Evet. Ali Fuatçin merhaba Merhaba abi Evet e, kendin gelemedin ama Sesini buradan duyuralım istedik e, Eyvallah, eyvallah. Din, Dinleyebiliyor musun yayını takip ettin mi? Parça parça da olsa bakabildim yani, Aralıklarla Çalıştırıyorlar mı seni bu saatte hala orada? Yani tam öyle arasına denk geldi Biraz şey oldu <gülüyor> Evet e, Genel olarak Renzo kendini anlattı e, Evet Cenk Aha. kendinin bir kısmını anlattı O kadar izin verdim çünkü sığmaz. Hı. Yetmez yani. Program yetmez. Tabii ki. Tabii. Ee, yıllardır yapmak istiyoruz biliyorsun bu programı. Ee, katıldığın için öncelikle çok teşekkür ederim. Yo sen de sağ olasın. Bu iki albümle ilgili yaptığınız iki albümle ilgili gerçi şimdilik birinciden çaldık ama e, yani nedir duyguların, düşüncelerin? Kabaca aslında daha ayrıntılı konuşmak isterdim seninle ama e, hem kabaca Ali Fuat Aydın yani evet, e, kimdir ondan sonra ve bu albümle ilgili düşüncelerin, duyguların, deneyimlerini bize kısaca özetlersen, keyifle yani, Genel dinlersen. olarak Ege Müziği ile e, haşır meşir olmuş ama doğrudan da müzisyen olarak değil, biraz dışarıda kalarak mühendisliğinde devam ettiren bir kişi olarak tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Çok içine girme şansım da olmadı o nedenle. Çok derinlerisine girme şansım da olmadı. Ancak e, yine de özel müziği olarak e, bulduğum için e, çok da kopamadım açıkçası. Küçükümden beri içinde olduğum bir... Siz böyle e, dediğine bakmayın. Oldum. Tamamen alçakgönüllü yaklaşıyor meseleye. Sen Dağla. eğer bu müziğin ortasında değilsen biz neredeyiz abi? Ayıp, <gülüyor> yani. Ay, ayıp de... günah yani Alifat. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> o albümler de çok özel albümler oldu. Ee, bizim içiniz işlenen şekilde Renzo'nun sayesinde oldu tabii ki Türkiye'de böyle bir şansımız da olmadı kesin şimdiye kadar yerel müziklerin yereline uygun olarak ve küçük detaylarla da olsa onları koruyarak orada icra etme biraz bağlamaya adapte etme gibi birçok konuyu bir arada kaynattığımız yapabildiğimiz başarabildiğimiz bir alim olarak düşünüyorum ikisinde birincisi biraz daha Ege ile ilgiliydi ikincisinde ise Tam bu Cemil Bey etrafındaki e, o müzik kültürünü e, harmanlayarak, e, onun uzantılarını da e, küçük detaylarla da olsa göstererek e, dinleyicilere bir şeyler aktarabildiğimizi, meraklılarına bu konuda bilgi verebildiğimizi, e, ayrıca notlar olarak da e, doyurucu bir içeriğe sahip olduğunu düşünüyorum albümlerin. E, Repertuvar olarak zaten tamamen herhalde büyük oranda sen seçtin şeyi, ikisini de albüm. Evet, evet bir rapar da ortaya çıkmış oldu ilgililer için. Son derece konusuna ve konseptine uygun parçaları içiriyor. Her iki CD'de. E, Alfa açım senden bir sözler alalım. E, bir hafta içi yine İstanbul'a geldiğinde e, daha detaylı konuşalım. Bu, tamam abi. Bu böyle tadımlık <gülüyor> olsun. Tamam e, sağ olasın. Yani sensiz yapmak istemedik. Sonuçta albümün içinde Bağlamasıyla yer al, bağlamanla yer aldım. Jenkinsi Jenkins e, bağlamasını biz e, divan diyoruz değil mi Jenkins? Evet abi. E, seninki ne? Ben tam burada çaldım. Cura tarzı şeyler de çaldık. Biraz e, İtalya'da yapıldığı için albüm çok çalgı çeşitlendirme şansımız olmadı açıkçası. Ta Taşıyamadım. Biraz e, işte Ankara'daki düzeltme kayıtlarında bazı e, farklı çalgılar yaptım. kullanabildik. E, açıkçası o tür bir zorluk oluyor yurt dışında yapılan kayıtlarda. Bağlamacılar var, arkalarında üçer beşer tane bağlama sallandırarak yürüdüklerini. Tabii. Tabii. <gülüyor> tabii tabii. Tabii e, tabii. Elinize emeğinize sağlık Alif Alifahciğim. Tekrar Sağ tekrar. E, buraya bekliyorum. Jenkins da selamlar buradan Sağ Görüşürüz. ol Alifah. Ben, ben söylerim kendisine. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Alifahciğim. Bayağı güzel bir şey. Yayınlar. Görüşmek üzere. Eyvallah. E, buradan bir parça daha dinleyelim o da 8 numara yani Tefenni Zeybeği. Oo Tefenni Zeybeği. He burdur Değil o, mi? O, özellikle Alifuat'ın en nadide icralarından biri bu. Yani Alifuat'la çok konser yaptık ama stüdyo kaydı açısından çok uzun çalışmalarımız olamıyor. Onun da bir yoğun programından dolayı. O İzmir'de sen Ankara'dasın ee, Evet e, o yüzden onun hani icrasının inceliklerini stüdyoda e, iyi yansıtabilmek adına şanslarımız çok yüksek olmadı maalesef. Ama bu Tefenni Zeybi muhtemelen onun icrası ile ilgili yarınlara kalacak bir kayıt olacak diye düşünüyorum. Tefenni Zeybi'ni dinleyelim sonra ikinciyi konuşuruz. Teşekkür ederiz. Evet e, Tefendi Z'ye beni dinledik e, Ali Fuat Aydın, Cenk Küray 1 adlı albümden e, Cenk'cim ikinci albüme geçmeden önce e, ben Renzo'ya çok çok teşekkür etmek istiyorum hem geleneksel müzik adına hem Türk müziği adına çok güzel albümler yayınladı e, benim anımsadığım kadarıyla senin de içinde bulunduğun tabii ki Dem Trio'nun iki albümü var evet. Bir tane Tulum albümü yaptınız Ankara'da. Evet abi. Kimdi? Remzi Bekyar mı? Ee, Yok. Değil. Ee, Başka biri. Şimdi bir dakika onun ee, bir albümümüz... Renzo isterseniz bir şey bir söz verelim. Ee, hani konuyla ilgili. Evet. Çok müziğiyle alakalı. Sonradan da diğer ayrıntıları verelim o zaman. Aynen. Yani e, bu Zebek albümü dışında iki tane Demtrio. Demtrio. Emin Yaciyla Tulumlar. Tulum albümü. Evet. Emin icrasıyla. Ah, tamam Emin Yacın. Francesco Martinelli'nin o da e, hani Arap şey tasarımıyla ortaya çıkan bir albümdü. E, onun orada da büyük katkısı var sağ olsun. E, bunun dışında bazı hani Türkiye ile ilişkili olan müzisyenlerin e, İtalya'daki bazı projelerinde kaydetti. Renzo halen de ona devam ediyor esasında ama hani Türkiye'deki müzik kültürü ıı, üzerinde düşününce sanırım bu beş albüm var. E, bu beş albüm diye o. tahmin ediyorum. Bunlar için ee, çok teşekkür ediyorum ona öncelikle. E, Renzo, first he wants to thank you about uh, publishing Turkish music worldwide and also of course the very, your very detailed uh, publications about the world music too. Uh, so, what do you think about I your? I can only pub? I can only thank, uh, I mean, uh, the Turkish Anatolian musicians that uh, were willing uh, able I mean willing to take part to our recording. They put themselves uh, a lot in the music they played for us, and it's been a fantastic experience, a very very curious experience. I mean, human from a human point of view, from the from uh, the feeling, you know, not only uh, for the concrete aspect. The, it's been a very nice experience and I heard that you, men you mentioned a few times the name of Francesco Martinelli. Yeah. I want to thank uh, musician, uh, Francesco, of, uh, along with the musician, uh, you that you are present, all the musicians that are not present, uh, including, of course, Daria Turcan, We had a very nice uh, time together when he came to play for us uh, in Italy mm -hmm. two years back with Them Trio, which yes. actually was a big, uh, big Dem ensemble. But hmm. uh, We released a Them Trio album, yeah. then the experience became so big that... Uh, The Dem Trio became the Dem Ensemble. ensemble. <laughs> And so we made a second album dedicated to Istanbul, yeah. the city where we are now, the city that is uh, uh, giving hospitality to so many mm -hmm. different cultures, so many different traditions, so many different um, people with different color of the skin, that unfortunately my country is becoming... Such a incredible terrible uh, issue that it doesn't make any sense. So I'm glad that that Istanbul uh, is still here. You know, mm -hmm. even if uh, we as um, Italian we made something to make it um, mm -hmm. to make Istanbul happen. If you go Galata Bridge, I mean, after Galata Bridge, there is Galata Tower, that, uh, as far as I know, was like a Genovese yes. uh, um, <laughs> base. Yeah. Long time ago, and so you know, and Constantinople is that it was called the Second Rome. Mm -hmm. It was supposed, one moment, to be the capital instead of Rome to the, the Roman Empire. Yeah. So this was at one point like our house. Yes, and uh, uh, we have to stop. Uh, yeah, <laughs> sure, <laughs> sure. Excel, Better we leave the house to you, me. of course. Güzel bir noktadan yaklaştı. Yani hani Demtrio'nun ikinci albümü Dem Ensemble olarak biraz daha genişletmiştik e, o dönem. O <gülüyor> Kamurat Öztürk, Murat Sahin, Tokaç <gülüyor> ve benimle e, mütevazi katkılarımla başlayan proje. Sonrasında Emre Erdal, Atilla Akın, Türk Erdem Şimşek gibi dostlarımızın da devreye girmesiyle. Hepsi kardeşlerimiz. Böyle, başka hepsi... evet evet çok değerli müzisyenlerin devreye girmesiyle daha böyle hani kapsamlı bir enstrüman kombinasyonuyla. Oluştu ve İstanbul'un o kültürel çeşitliliğini hani, yüceltmek, hatırlamak manasında İstanbul'a ithaf etmiştik o albümü de. Rezo onu hatırlattı. Yani bizim bir hani İtalya'dan e, bir destek vermemiz esasında çok önemli değil. Önemli olan İstanbul'un bu kültürünün devam edebiliyor olması bu dünya adına çok önemli bir şey e, dedi. Çünkü neredeyse bir dünya başkenti Roma'nın Roma kentinden sonraki ee, ...onun yerine geçen başkenti burası. Ee, dolayısıyla hani dünya adına ve aynı zamanda bizim paylaştığımız... ...İtalya ve Türkiye olarak paylaştığımız ortak kültür adına... ...Galata bir Cenova kolonisi biliyorsunuz tabii, eski. Tabii. Bu kültür adına bizim için de çok önemli. Bir dünya mirası olarak çok önemli ve bu manada kültüre... ...İstanbul kültüre dair bir şey yapabiliyor olmak bizi de çok memnun etti dedi. Ama daha önemli olan dedi İstanbul'un burada olması... ...bütün dünya için burada var olması çok değerli bir şey dedi. Evet, şimdi e, zamanı iyi kullanalım. E, i̇kinci albümü sen kısaca bir anlat bize, sonra hemen bir parça Hı -hı. çalalım. E, i̇kinci albümde biz yine alifaatla hani ilgi alanımız noktasında özellikle bu Zeybek kültüründen yola çıkarak, bunun Balkanlardaki etkisi, Yunanistan'daki etkisi üzerinden yola çıkarak biraz daha, ...kentli müzik kültürleriyle uğraşmaya başladık... ...yani İzmir'in kadim... Ve ...kadim müzik kültürü ve dans kültürü... ...İstanbul'un evet. kadim müzik kültürü... ...etkileşim... ...bu manada... ...Pire'nin, Selani'nin, Adalar'ın... ...kültürleri üzerinde düşündüğümüz zaman... E, ...Tamburi Cemil Bey... E, ...Cemil Bey'in esasında... ...en önemli fonksiyonlarından birinin de... ...hani önemli bir tambur virtüözü... ...klasik geleneğin çok önemli bir temel taşı olmasının... ...yanında belki de daha önemli olarak... Bu çok kültürlü müzik... Çeşitlikte kayıtlarındaki. Bu, evet bu çok kültürlü müzik geleneğinin en önemli hafıza noktalarından biri olduğunu tekrar. Kim bilir daha neler ettik. vardı kaydetmediği. Fark bilini. ettik. Çünkü sayısız Zeybek havası, pek çok Sirto, pek çok Kasap havası ve bir tarafında Rum müzisyenler, bir tarafında Ermeni müzisyenler, e, Yahudiler, e, oradaki halk o zaman. Önlü ile Şenor buradan selam yolluyorum. Tabii. Aynen. Oğlum. Çıkardıkları katalog çok evet, muhteşem. Kalan tabii. müziğe de teşekkür tabii. ederiz. Ee, bunun yanında işte değişik Erzincan'dan gelen halkozanları Elazığ'dan gelen hafızlar bunlarla hep beraber Cemil Bey yani İstanbul'un o Anadolu'yu yansıtan kültür çeşitliliğinin en önemli hafızalarından biri Tamburi Cemil Bey her şeyden önce dolayısıyla bu çeşitliliği bu kent kültürünün zenginliğini biraz anlatabileceğimiz bir albüm yapmaya çalıştık ve gerek Cemil Bey'in mızrabından 100. Ölüm ıı, Yıldönümü'nde 100. Ölüm Yıldönümü'nde icraları gerekse de bu icraların varyantlarını Balkanlardaki, Ege'deki veya Anadolu'daki varyantlarını almaya çalıştık. Mesela Rast Zeybek'ini çaldık Cemil Bey'in ama bu Rast Zeybek bizim Basbas Bas Zeybek olarak bildiğimiz Ege'de ve Akdeniz bölgesinde sıklıkla çalınan bir kalıbın esasında bir varyasyonu. E, bir Zeybek müziği kalıbının varyasyonu. Dolayısıyla bunun değişik örneklerini albüme kattık e, veya işte onun çaldığı bir sir tonun, Örneğin Çeçen kızı bir Sirtu havası esasında. Daha eski dönemde Yunanistan'da evet, daha tabii. yoğun olarak bilinen Midilli tarafından geldiğini düşündüğümüz yine bir e, Sirtu havası. Bunun e, Balkanlarda çok değişik varyasyonları var, varyantları var. E, bunları icra etmeye çalıştık. Dolayısıyla Cemil Bey'in sadece Anadolu için değil, e, makam coğrafyası olarak kabul edebileceğimiz, ...Arabistan'dan Balkanlara, <gülüyor> Ege'den e, Karadeniz'e kadar giden bölgelerdeki e, önemli bir hafıza unsuru olarak bir e, üstad icracı e, bir referans ortasında durmuş, bütün Aynen. herkesi çevresine çekmiş adam. bir referans icracı olarak önemini ve bu kültürün o kadim kültürün üstadlık geneli aktarımının önemli temsilcisi olarak bu kişiyi bir kez daha hatırlamak anmak istedik bu albüm onunla ilgilidir o yüzden Ona adadınız, onun çevresinde şekillenen Aynen müzikleri yorumladınız hemen bir tane dinleyelim belki bir tane daha çalabiliriz e, Limnize Bey sizin de katıldığınız değil mi? Limni <gülüyor> Aynen aynen akordeonu da duyacaksınız. <gülüyor> Evet, çok az zamanımız kaldı Cenk'cim ee, son hatırlatmaları yapalım bu albümle ilgili. Birçok değerli müzisyen arkadaşımız çaldı. Evet. Muhammed abicim e, tabi sizin çok değerli icranınız var onu dinledik. Keyifle. E, bunun dışında Murat Saim Tokaç Üstad, Derya Türkan Üstad yine bizim değerli kardeşlerimiz Sertaç Işık gitarda Mustafa Göçer vurmalı çalgılarda bunun yanında e, metinlerde yine Oya Levendoğlu Öner Hocamızın desteği Norman Healy'nin İngilizce okumalardaki veya işte e, düzeltmelerdeki desteği metinle ilgili. E, Ahmet Özgül'ün miksi, masteringi, İtalya'da Davide Turbino'nun yine hani e, kayıtlardaki desteği ve tabii her şeyden önce Renzo Pognant, Elisabetta Sermengi, Marco Simino, e, Francesco Martinelli o Felmay ailesinin katkıları. Böylece ortaya bizim de çok içimize sinen bir çalışma çıktı. Şimdi bu müzikleri öncelikle e, playlist olarak YouTube'dan dinleyebilirler. Felmay Müzik e, kullanıcısına girip, doğru mu? Hı, doğru tabii. Onun dışında indirmek isteyen, e, CD edinmek isteyen... ...nereden indirecek var mı... ...indirme ee, platformu Türkiye'de bulamaz daha zaten. Yo, büt, bütün... E, ...elektronik satış platformlarında CD var şu anda. iTunes falan daha. Tabii tabii hepsinde var. Hepsinden alınabiliyor. Eee... Felmay'ın sitesinden sipariş edilerek hani somut fiziki CD'ye de ulaşılabiliyor bu arada. Kargo, Türkiye, kargo tabii tabii, tabii. Türkiye'ye satış var. Ee, ama Türkiye'de tekrar basılmadı bu. Hani çünkü size konuştuk ya bu elektronik müziğin daha fazla şu anda dinleyicisi olması ya da elektronik e, yönden müziği, müzik müziğe ulaşmayı işte yani tercih etmesi. Ama işte. ulaşıyor. Ama tabii şeye e, CD'ye de ulaşmak mümkün. Fermay Müzik tarafından e, adresinden sipariş edilebilir. Evet e, Renzo'ya geldiği ve e, programa katıldığı için onu da çok çok teşekkür etmek istiyorum e, bu yetmedi bir daha sefere e, devam edeceğiz Ayrıca önümüzdeki haftada felma Müziğin yayınladığı diğer albümlerden bir seçki yapacağım e, onu da söylemiş olayım şimdiden e, Thank you very much for your participation e, Renzo oh muhamer. thank you very much I'm for I'm very inviting sorry that uh, I um, uh, we were two part you know uh, uh, şimdi İngilizce konuşmayım uh, kendisine çok fazla söz imkanı veremedik ama ikiye bölündük mecburen hmm. uh, I'm sorry for not being able to give more time for speaking for you. But next no I speak always too much. Don't worry. Next week I will make another program about film and music and to introduce I will introduce other production some of other productions of yours. Well, thank you very very very much. Thank you. Evet program sırasında 15 dakika telefonun başında olacağım. 0212 343 4 0212 343 40 40 Buradan 15 dakika içinde ulaşabilirsiniz. Her türlü sosyal mecradan, sosyal medya mecrandan ulaşabilirsiniz. Ayrıca hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberiyani. blogspot.com'dan dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selam ve sevgiler hepinize. Hoşçakalın. İyi günler. <gülüyor> Năsăn spun naico când să vi. Să mă îșoară marjei, năsăn kokun naico <gülüyor>